Yok. 2007 yılında yine eğitmenlerimiz Tayfun Bozok, Derya Bozok onların eşliğinde bir sınavla seçildim. Hı -hı. Türkiye Gençlik Filarmoni'ye. O zamanların adı bir Ulusal Gençlik e, Senfoni Orkestrası'ydı. İsim isim değişikliği oldu sonradan. 2007 yılında e, ilk gösterdiğimiz performansla Türkiye'de zaten bir e, ses getirmiş olduk. E, herkes bir dikkatli incelemeye başladı. Nedir bu Gençlik Flamman Orkestrası? Kim yapıyor? Neden yapıyor? Ne amaçla yapıyor? 2008 yılında yapmış olduğumuz Almanya de yine aynı şekilde çok büyük etki bıraktı. Kassel, Dortmund, Düsseldorf, Berlin, yine konsert hausunda çok güzel konserler verdik. O zaman da konser maestralardan biri olmuştum. 3 kişilik 3 tane konsert maestraları vardı. Hepimiz farklı eserlerde yer değiştiriyorduk. Başa geçiyorduk. Sonra Cem Bey de beni çok fazla desteklemeye başladı sağ olsun. Masterclasslar anlamında hem maddi hem manevi anlamda destekler verdi. Daha sonra 2010 yılında Korsakoff'un Şehrazat adlı eserini seslendirmek için yine bir araya geldik yazın. O zaman da çok çok zor bir eserdi. İnanılmaz yani bir keman konçertosu gibi bir şey. Sürekli soloları var sürekli. Bir aynı, aynı ard arda gelen melodi şehrazatın hikayesinin başlangıcını anlatıyor her seferinde. Ee, hala kaydını dinleyememiş olsam da Berlin konseri Ağustaki'nin çok güzel geçmişti. Ee, 2012 yani bu sene e, Maestro, Cem Mazur benden triple concerto'da keman sololarını çalmamı istedi. Tabii ki de büyük bir onur duyarak kabul ettim. Ee, Ondan sonra bir şekilde buraya geldik. Berlin'de konser verdik. Çok çok güzeldi. Oradaki insanlar da çok çok e, etkilendiler bayağı bir. Burada da neredeyse 1600 Alman'a ayağa kaldırdık. Evet. O da çok etkileyiciydi. E, eminim. Peki şey merak ettim. Bu Triple konsertte konsert master'dın. Efe Baltacı gibi Hüseyin Samet'le birlikte çalmak nasıl bir histir? Onların hani bu gerçekten inanılmaz bir deneyime sahipler. Yani benim bir şey yapmama gerek kalmadan zaten bir oluşum içerisine girdik. Evet. Üçümüz tek bir nefes haline gelmeye başladık. Hı -hı. yani Bu üç provada, dört provada oldu. Evet, bir de aslında eserin istediği de o sanırım. Çünkü hani violoncelin partisyonu bittiği anda hemen keman giriyor. Oradan e, piyano ve birbirini sürekli Evet, birbirini sürekli emendim. takip ediyor. Melodiyi violoncel çalıyor. Sonra keman katılıyor bir arada. Sonra piyano katılıyor veya piyano tek başına çalıyor. Violoncel keman çalıyor. Yani sürekli bir e, döngü var içerisinde. Hı -hı. Orkestra kendi bir sololarını Tut tut diye sololarını çalıyor. Yine Kemanlar Viyolonsal. Yani çok çok güzel bir eser. Çok ince ayrıntıları var. Stil olarak zaten beton fınırı çalmak çok zor genelde. Yani provalarla falan çok güzel bir birliktelik yakaladık biz de şimdi şey e, Türkiye Gençlik Flamin Orkestrası'na tekrar dönmek istiyorum. Çok genç bir ekipsiniz gerçekten. Yani en büyüğünüz evet. 22 yaşında mı? Evet. Yani 17 e, ve bir 22 şey. sanırım. Evet. Ve Türkiye'nin çeşitli konservatuarlarından bir araya gelmişsiniz. Evet. Bu kadar dinamik genç bir ekipli çalışmak nasıl bir şey senin için? Çok uzun zamandır deneyimli de, olduğu de, için de, merak ediyorum. De, yani de Cemal Mansur'a dediğiyle bu enerji patlaması gibi bir şey yaşıyoruz konserlerde. Gerçekten ortaya çıkan Birlikte müzik yapma, birlikte çalma merakı, çalma isteğiyle mükemmel bir enerji patlaması gerçekleşiyor ortaya.